Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Greenpeace karar alıcıları Türkiye'nin doğal afetlerle gündelik hayatta, evinde, karşı karşıya kaldığı iklim krizi tehlikesine karşı hızla harekete geçmeye çağırıyor. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin 6. Değerlendirme raporu bir önceki raporda olduğu gibi felaket senaryolarından tamamen kaçışın artık mümkün olmadığını Ama sınırlandırmanın ancak 2030'a kadar karbon emisyonlarının yarı yarıya azaltılması, 2050'de ise net sıfır karbon emisyonu hedefiyle mümkün olabileceğini altını çizdi. Rapor, yaşanan krizin insan kaynaklı olduğuna dair şüphe bırakmazken, krizle mücadelenin de ancak insan eylemlerinde yaratılacak değişikliklerle mümkün olduğunu ortaya koydu. Raporda 1,5 derece hedefinin geçirmemesinin neredeyse imkansız olduğu ama gerekli önlemler alınırsa ısınmanın 2100'ün sonuna doğru ancak 1,4 derece çekilebileceğine dikkat çekti. Tüm dünya hükümetleri Paris İklim Anlaşması'nın taahhütlerini geç kalmadan yerine getirmekle yükümlüyken henüz anlaşmayı onaylamayan Türkiye'nin ise bu yolda atması gereken çok adım var. Dünyada iklim krizinden en çok etkilenecek bölgelerden olan Akdeniz Havzası'nda bulunan Türkiye'de karar alıcılar hızla şunları yerine getirmeli. Paris İklim anlaşmasına vakit kaybetmeden onaylayıp yürürlüğe koymalı. Kömürden çıkış takvimi belirlemeli. Yeni kömür yatırımları ve fosil gaz sahası arama çalışmalarını durdurmalı. Enerji dönüşümünü önceliklendirmeli. 2050'de karbon sıfır bir ülke kurgulayabilmek için Şehirlerde emisyonun azaltımı ve iklim krizine adaptasyonu önceleyen stratejik eylem planları kurgulamalı. Okyanus ve denizlerimizde koruma alanları oluşturmalı. Doğal alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına öncelik verilmeli. Küçük çiftçiyi güçlendirip ekolojik tarımı desteklemeli. Greenpeace başlattığı imza kampanyasıyla karar alıcıları açık çağrıda bulunuyor. Hızla gerekli adımların atılmasını talep ediyor. World Resources Institute yani WRI ve Climate Analytics tarafından yapılan yeni bir araştırma G20 ülkelerinin Paris anlaşmasının küresel ısınmayı 1,5 santigratla sınırlama hedefine ulaşılabilir kılmak için oynaması gereken çok önemli rolü gözler önüne seriyor. Farkı kapatmak G20 iklim taahhütlerinin küresel sıcaklık artışını 1,5 santigratla sınırlama üzerindeki etkisi başlıklı rapora göre Küresel sera gazı emisyonlarının %75'ine neden olan G20 ülkeleri 2030 yılı için iddialı 1,5 santigrat hedefiyle uyumlu emisyon azaltma hedeflerini belirler ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşırsa 100 yılın sonunda küresel sıcaklık artışı 1,7 santigratla sınırlanabilir. Climate Action Tracker ve National Pathways Explorer'dan alınan veri ve analizleri dayanan bu rapor Mevcut ulusal katkı beyanlarının yani NDC'lerin ve net sıfır hedeflerinin yüzyılın sonuna kadar dünyada 2,4 santigratlık bir sıcaklık artışına şu anda işaret ediyor. Rapor yalnızca bu büyük ekonomilerin etkili adımlarıyla küresel sıcaklık artışını 1,4 santigrattan 1,7 santigrata düşürülebileceğini ortaya koyuyor. Bu G20 ülkelerinin 1,5 santigrat hedefiyle uyumlu emisyon azaltım hedefleri ve net sıfır hedeflerinin küresel ısınmayı 1,5 santigratla sınırlamaya giden yolun 4'te 3'ünü karşılayabileceğini gösteriyor. Bu raporda sunulan analiz, küresel emisyonları 1,5 santigrat hedefiyle uyumlu bir şekilde hızla azaltmak için tüm hükümetlerin iklim taahhütlerini arttırması gerekirken, G20 ülkelerinin bu sıcaklık eşiğinden kaçınmada kritik bir rol oynadığını da gösteriyor. Aynı zamanda gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler tarafından, İklim değişikliğiyle mücadele için gereken trilyonlarca doları harekete geçirme sorumluluğuna da sahip. İklim eylemini geciktirmek önümüzdeki yıllarda daha maliyetli ve zorlu dekarbonizasyon oranlarıyla sonuçlanabilir ve 1,5 santigrat hedefini ulaşılamaz hale getirebilir. Gelelim Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın çok güzel bir... Projesine. İklim değişikliği ve çevre konusunda sistem düşüncesi yönetimine odağını alan ve Dünya İklimi adlı bir simülasyon oyununu araç olarak kullanan bir eğitim var şu anda hazırlanan. Eylül ayı sonunda İstanbul'daki Darüşafık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencinin katılımıyla Türkiye'de ilk defa uygulamaya geçiriliyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yani UNDP'nin Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı'nın yani Accelerator Lab, Türkiye'nin desteklediği yeni girişimin uygulama partneri olan Sistem Düşüncesi Derneği, Darşafaka Eğitim Kurumları ve Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'de ilk defa iklim eylemi için öğrencilere iklim sisteminin yapısını, işleyişini anlayabilecekleri bir öğrenme deneyimi ve politika geliştirmede karar alıcı pozisyonda yer alabilecekleri için bir simülasyon ortamı sunuyor. Bu girişimin amacı çevre eğitimi yoluyla iklim değişikliğini de içeren küresel sorunlar konusunda farkındalık yaratmak ve çözüm önerileri sunmak. Girişim, iklim sorununun aynı zamanda bir eşitsizlik sorunu olduğunu ve sürdürülebilir çözümlere ancak bütüncül bir bakışla ulaşılabileceğini göstermeyi hedefliyor. Hızlandırma Laboratuvarı'nın girişimi bu yılın başlarında UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı kapsamında ödüllendirilip, Pilot uygulama olarak seçilen iklim değişikliğine yönelik karar alma simülasyonuyla sistem düşüncesi yönetimi eğitimine uyarlayarak geleceği ışık tutacak ve daha önce denenmemiş bir eğitim modülü ortaya çıkaracak. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan bizden Uygar Özek ismi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş gezegenin geleceği programını sundu. Boş yaşam için teknoloji.